maadem izdail gayri mukayyet diye onu tamamlayacağız. Konu neydi? Konumuz Hanefilerle Şafiler arasında Heh, şimdi açıldı. Hanefilerle Şafiler arasında ...ihtilaf edilen bir konu. Yani Hanefi ve Şafii usulcüler arasında... ...ihtilaf edilen bir konu. Tabii ki bu, Fruada yansıyor. Konumuz şu idi. Hataen adam öldürmede... kefaret olarak... ...bir köle azat etme. Fetahriru rakabetin mu'mine. Allah Teala, Bismillah... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ rakabe mümine yani rakabe köle mümine iman kayıtlı bir köle azat etme <gülüyor> zahar kefaretinde ise bismillah فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ köle azat etme iman kaydı yok yani mümine de olabilir mümin de olabilir o köle kafir de olabilir bir köle azad etme. Bu mutlak zahar kefareti hakkında olan katil kefareti hakkında olan mümine ile kayıtlı olduğundan mukayyet. Hanefiler diyorlar ki katil kefaretinde kefareti karşılama kefaret için yeterli olacak olan nedir? Mümin, imanlı köle, rakabe mümine dir. Onun azad edilmesi lazım. Rakabe-i azat edilse olmaz. Bunu şafiler de söylüyor zaten. Şafilerin hanefilerden farklı olduğu şey? Zahar kefareti Şafiler diyorlar ki zahar keffaretinde de azat edilen rakabenin mümine olması lazım. Niye? Çünkü mutlak mukayyede hamledilmiştir diyorlar. Hanefiler diyorlar ki hayır mutlak ıtlakı üzeredir. Çünkü burada hadise farklıdır. Biri zahar kefareti, diğeri katil kefaretidir. Katil kefareti mukayyet olarak gelmiştir. Orada azat edilecek olan kölenin rakabeyi mümine olması lazım. Ama keffareti zaharda mutlak geldiği için rakabe, fetahrir rakabetin mutlak olarak geldiğinden kafir de yeterlidir, mümin de yeterlidir. Her kişi de olabilir. Yeterli tabirini kullanacağım. İczak kelimesini söylüyor. Her ikisi kifayet eder. Hanefiler böyle diyorlar. Şafiler diyorlar ki burada mutlak mukayede hamledilir. Yani zahar kefaretinde rakabe mutlaktır. Bu mutlak katil kefaretindeki rakabeyi mümineye ne yapılır? Hamledilir. Dolayısıyla zahar kefaretinde azat edilmesi gereken kölenin de ne olması gerekir? Mümin kaydıyla iman kaydıyla kayıtlı olması gerekir. İmanlı olması gerekir. diyorlar. Ve bunu Mutlakı mukayyede hamlederken şafiler ne yapıyorlar? Kıyas yapıyorlar. Kıyasla biz bunu yaparız diyorlar. Biz buna üç tane cevap vermiştik bir önceki derste. Şimdiki bölüm yine orayla alakalı olduğu için tekrarını yapmış oluyoruz. Üç tane cevap vermiştik. Cevaplardan birinde demiştik ki biz kıyas varsa buradaki şafiler bunu söylüyorlar kıyasla ne yapılır? Bir makis vardır, bir de makisun aleyh vardır. Yani kıyas edilen makis, bir de makisun aleyh kıyas kendisine yapılan vardır. Burada şafilerin yapmış olduğu kıyasta makisun aleyh nedir? Katil keffareti, mukayyet olan. Tahrir-i rakabetin, mu'minetin. Rakabe-i mü'mine, makisun aleyhtir. Makis hangisidir? Zahar keffareti. Rakabe, mü'mine kaydıyor. Bu mutlakı neye hamlediyoruz biz? Mukayyede. Rakabeyi mümineye hamlediyoruz. Kim? Şafiler. Kıyas yoluyla. Kıyasta ne yapılacak? O makisun aleyhten şer'i bir hüküm çıkarılacak. Ve o şer'i hüküm tabii ki illet vasıtasıyla yapılacak bu. Bu şer'i hüküm makiste ispat edilecek. Şafiiler bunu yaparken ne yapmışlardı? Şafiiler demişlerdi ki mukayyet makisun aleyhtir. Oradan biz bir şer'i hüküm çıkarıyoruz. Neydi o? Rakabetin müminetin, mümine ile kayıtlı rakabe. Bu mantuku, yani bu ibarenin bir mantuku var, bir de mefhumu var. Mantuku ne? Azat edilecek olan imanlı olması lazım. İman kayıtlı olması lazım. Bu mantık. Şafirlere göre mefhumu u muhalefe istidlal vecihlerinden olduğundan demek ki diyor şafiiler kafire olan rakabe ne yapılamaz? Keffaret için yeterli olamaz. Azat edilse de yeterli olmaz. Bunu çıkarıyorlar buradan. Nereden çıkarıyorlar bunu? Mukayyetten çıkarıyorlar. Çünkü onlara göre mefhum muhalefe nedir? Hocettir, ve vecihlerindendir. Diyorlar ki keffarette bu makisun aleyh dediğimiz katil kefaretinde iman ile kayıtlı olan, mümine kaydı olan bu kefarette yeterli olan bu ayeti kerime hem katil kefaretinde yeterli olanın rakabeyi mümine olduğunu ifade eder hem de İman kaydı olmayan yani rakabe-i kafirenin yeterli olmayacağını da ifade eder. İşte biz bu nefhi alırız buradan diyor mefhum muhalefeti. Nereye getiririz? Kıyas yoluyla zahar keffareti dediğimiz o makise yani mutlaka ne yaparız? Aktarırız. Muadda yani geçirtiriz. Onu ona geçirdiğimiz zaman mutlak neye hamledilmiş olur? Mukayede hamledilmiş olur. Neden? Orada da kafire olan rakabe yeterli değil, mümine yeterlidir çıkar diyor böylece. Kıyasın illeti olarak da neyi beyan etmiştik geçen hafta? Yine kitaplardan demiştik ki bunların her ikisi kefarettir. Kefaretteki ortak özellik nedir? Zecir, caydırıcı olmasıdır. Dolayısıyla o illet, onda da var, onda da var. İllet birliğini böyle sağlarız. Makisun aleyh olan mukayyetten, makisun aleyh olan mukayyetten, onun mefhumu muhalifi olarak çıkardığımız şer'i hükmü, yani kafire olan rakabenin yeterli olmayacağını, makis olan zıhar kefareti yani mutlaka geçirtiriz. Dolayısıyla... Fetahriru rakabetin o mutlakta da yani zahar kefaretinde de ancak hangi rakabe geçerli olur kefaret olarak yeterli olur sadece mühme olan demişlerdi Şafiiler. Geçen dersi size bir kısa özetledim. Şimdi diyor ki yani bizim tabii şafiler böyle yaptılar biz onlara cevap olarak ne demiştik çok kısa olarak onu da söyleyeyim. Çünkü gene onun üzerine bina edilecek şu anki dersimiz. Biz de onlara demiştik ki mefhumu muhalefe hüccet değil. Şer'i istidlal vecihlerinden değildir. Onunla bir ahkam, bir hüküm ispat edilemez. Dolayısıyla mukayyetteki fetahriru rakabetin mu'mine sadece mantuku neyi ifade ediyorsa o hükmü ortaya koyar. O da nedir? Katil keffaretinde rakabeyi i müminenin yeterli olacağını rakabeyi i kafire ondan bahsetmiyor ki bu. O mefhumu muhalefettir. Biz onu almayız. O zaman kafirenin yeterli olmaması hükmü ademi asli'dir diyoruz biz. Nedir o? Ademi asli. Ne demek ademi asli? E şada olan Adem'dir. Aslen yok olmasıdır. Mevla yaratıyor, var oluyor. Dolayısıyla o ibarenin mantukunda da neyi veriyorsa odur. Onun dışında olan nedir? Adem'dir. Dolayısıyla asli'dir zaten. O Adem'i asliyidir. Siz kıyasta makisun aleyhten Adem'i asliyi çıkarıp makise geçirtemezsiniz. Böyle bir kıyas yok. demiştik. Şimdi kıyle, kılin kaili Taftazani'dir. Telvih sahibi Taftazani burada Şafiiler adına şöyle bir ifade kullanıyor. Qila lil hasmi en yakul lil kasım dediği şafiiler için vardır caizdir en yakul şöyle demeleri caizdir bakınız taftazani o da usulcü, o da hanefi usulcülerden. taftazani ne yapıyor şimdi taftazani burada şafiiler adına bir itiraz getiriyor diyor ki şafiiler tutar da şöyle şöyle şöyle diyecek olurlarsa siz onlara ne diyeceksiniz biz hanefi usulciler olarak onlara ne diyeceğiz? Böyle bir itiraz getiriyor şimdi. Bu itirazı getiren şafiiler değil ha. İtirazı getiren kim? Taftazani. Onun için kıyıl, kıyılın kaili taftazani'dir. ile denilmiştir ki, lil Hasm şafiiler için vardır, caizdir. Nen yakul? Yeri bulalım. En yakul şöyle demeleri caizdir. Şöyle demeleri caizdir derken, bize anlatmak istediği nedir? Biz şafilerin kıyasını ne ile çürüttük? Ne ile geçersiz saydık? Adem-i Asli ile öyle değil mi? Burada şer'i bir hüküm makisun aleyhte çıkartılmadı. Adem-i Asli var, onu siz makise geçirttiniz. Zahar kefaretine geçirttiniz. Böyle bir kıyas geçerli değildir dedik. Şöyle denilebilir o zaman şafiler tarafından. kel muadda... Mekisun aleyhten kıyas yoluyla mekisun aleyhten mekise geçirtilen yani mukayyet dediğimiz mekisun aley katil kefaretinden mutlak dediğimiz mekis zahar kefaretine geçirtilen nedir? Huve vucubul kaydı Kaydın vacib olmasıdır. Bakın ne diyorlar. Böyle bir itiraz yapılabilir diyor Taftazani. Hasım yani Şafii'ler böyle bir şey diyebilirler. Derler ki biz çünkü onlara dedik ki siz ademi asliyi makesul aletten ademi asliyi ne yaptınız makese geçirdiniz böyle bir şey yok kıyasla. Şer'i hükmün geçmesi lazım. Makesul aletten ne çıkarmanız lazım sizin? Şer'i bir hüküm çıkarmanız lazım. Onu Makise geçirmeniz lazım ki kıyas doğru olsun. Öyle mi? E peki? Madem ki siz bir önceki yaptığımızı kabul etmediniz, o zaman biz size şöyle deriz diyor Şafii'ler. Ne deriz? Deriz ki burada makisun aleyten mukayyet mas'tan geçirtilen mutlak nassa nedir? Huve vucubul kaydi. Kaydın vacip olmasıdır. Dikkat edin. Vucubul kayptır <gülüyor> diyor. Ne değildir demek istiyor bize? Bir önceki söylediğim değildir demek istiyor. Bir önceki değil neydi? Bir önceki söylediği iman kaydı olanın yeterli olması... Makisun Aleyh dediğimiz o katil keffaretinde iman kaydı olan yeterlidir. Kafire rakabe yeterli değildir. Kafire rakabenin yeterli, geçerli olmamasıyla birlikte iman kaydı olan geçerlidir. Tamam ben onu almıyorum. Bir önceki şöyle diyor o idi. Bir önceki şöyle diyeyim de, ne vardı? İman kaydı olmayan yani kafire rakabenin geçersizliği vardı. Adem Asli biz ona diyorduk. Tamam onu saymıyorum ben. Ben onu kabul etmiyorum. Tamam ben de sizin gibi düşüneyim. Dese bize şafiler nasıl cevap vereceğiz? Burada geçirtilen nedir dese? Vucubul kayt'tır. Vucubul kayt ise nedir? O vucub şer'i bir hükümdür. Dolayısıyla makisun aleyten makise geçirtilen şer'i hükümdür. Kıyas yerindedir size göre de bana göre zaten yerindeydi de. Şimdi de size göre yerindedir. O zaman... Zuhar kefaretinde de sadece rakabe mümin'e yeterli olur. rakabe kafire yeterli olmaz diye hüküm veriyorum. Diyecek olursa hasım böyle demesi çünkü diyor Taftazani. Ne diyeceksiniz buna? Pela lil hasm en yaqul şafilerin şöyle demesi caahidir. El muaddâ makisun aleyhten makise geçirtilen muaddâ geçirtilen Tabii ki kıyas yoluyla geçirtilen huwa vucubul kaydi ...vucubul kayttır. Mükminat kaydının vacip olmasıdır. Bu geçirtildi. La idda'ul mukayyedi. Mukayyedin yeterli olması değil. Tabii buna neyi ekleyeceğiz? Ma ademi idda'i ghayril mukayyet. Gayri mukayyet neydi? Kafire rakabe. Kafire rakabenin yeterli olmamasıyla beraber Müminenin yeterli olması. Mukayyette müminenin yeterli olması. Ama oradan neyi çıkarıyorlar tabii ki? Kafire yeterli değil. Kafirenin yeterli ol Kafire rakabe yeterli değil. Onunla birlikte mümine yeterlidir. Onu geçirtmiyoruz diyor. Sizin ademi asli dediğiniz kafire yeterli değildir'i geçirtmiyoruz. Tamam. Onu geçirtmiyoruz. Neyi geçirtiyoruz ya? Vücubul kaydı geçir geçirtiyoruz. Yani mümine kaydının vacip olmasını. Bu makisun aleyh dediğimiz rakabetin müminetinden neyi çıkarttık biz diyor. Şer'i hüküm olarak mefhum muhalefete hiç gitmedik. Bak mantıktan konuştuk. Nedir o da? Vucubul kayıt. İman kaydının vacip olması. Bunu söyledik diyor. Güzel. Hakikaten ciddi bir itiraz. Vela mu? Birazdan söyleyecek. Bu münazaraya aykırıdır. Hasım bir şey iddia ediyor. Burada geçirtilen şer'i hükümdür. Onu iddia ediyor. Bunu iddia ederken delil getirip ispat yapması lazım. La iddia yani la nücellimu delille davasını ispat etmeye çalışan kişinin münazarada kullanacağı ifade değildir. La nüsellimüyü münazarada kim kullanır? Münazarada karşı taraf kullanır. Yani sail soru soran kullanır. Siz burada soru soran konumunda değilsiniz. Şu anda şafiler hangi konumda? Münazara açısından bakıyoruz buna. Çünkü biraz sonra ona girecek. Hangi konumda? Cevasını ispat etme konumunda. Ne diyor? Makisun aleyhden çıkartılan muadda dediğiniz şey vücubul kayıttır. Yani şer'i hükümdür. Bu müddehi konumunda. Dolayısıyla sâil konumunda değil. Lâ nüşellimu deme hakkı yoktur. Ama demiştir. O da ayrı bir sorun. Ona girecek. Ve lâ nüşellimu. Peki bunu neden söylüyor şafiiler? Bir okuyalım da ondan sonra söyleyelim onu. Kabul etmeyiz. En nassal mutlaka mutlak nas yedüllü ala ademi vücubil kayt. Mutlak nas, yedüllü delalet eder neye? Ala ademi vücubil kayıt, kaydın vacip olmamasına delalet eder. Bunu kabul etmeyiz. Onu kabul etse zaten davası düşer. Çünkü muhatta nedir diyor? Vücubul kayıttır diyor. Anlıyor. Hanefi usulciler diyecekler ona ki Vücubul kayıttır diyorsun. Halbuki mutlak neye delalet eder? Kayıt. Kaydın vacip olmamasına delalet eder. Mutlak o demek değil midir? Kayıttan mutlak demektir zaten. Dolayısıyla sen kaydın vacip olmasıdır. Nasıl dersin? Böyle demenici ben kabul etmem diyor. Anlıyor böyle bir itiraz gelecek kendisine. Hanefi usulcülerden. Onu hemen karşılıyor. Ama tabii münazara uygun değil bu. Çünkü bu ispatsa dediğinde şu anda. ولا نشلم مقابل etmeyiz enen nas mutlak fa tahriru raqabatin mutlaktır orada o nasıl mutlak يدل ala ademi wujubi kayd kaydın vacip olmamasına delalet eder zaten mutlak ne demekti dediğim gibi kayıtan mutlak demekti değil mi bunu kabul etmem kaydın vacip olmamasını kabul etmem diyor bel bila mutlak nas delalet eder neye alâ vücubil mutlakı, mutlakın vacip olmasına delalet eder. Mutlak dediği rakabe. Fetahriru rakabetindeki rakabe o mutlaktır. O rakabenin vacip olmasına delalet eder. Oraya bir vehuv'a koyalım. En azından zihnen koyalım ki ilerisinden bağlayalım. Bu mutlakın vacip olması. Mutlak ne? Rakabe. O rakabenin vacip olması a'ammı. Geneldir, kapsar. Neyi? Min Mukayyedin zımnında olmayı da kapsar. Mukayyedin zımnında rucubul mutlak vardır. Var mıdır? Vardır. Ya mutlak ne? Rakabe. Fetahrir rakabetin. Rakabe kelimeci mutlak. Fetahrir rakabetin mu'minetinde. Rakabe yok mu? Bakınız, mukayyed dediğiniz ne? Rakabetin mu'minetin. Bir bütün. Bir bütün. Mutlak dediğiniz ne? Rakabe. Rakabe kelimesi. O mutlak dediğimiz rakabe, rakabetin mu'minetinin zımnında yok mu? Rakabetin müminetin bütünse, rakabe bir cüz'ü ise, rakabe zımnında demektir. Vardır. Mukayyedin zımnında o rakabe, mutlak yani dediğiniz rakabe nedir? Vardır. Min en yekune fî zımnil mukayyed ev gayrihi fî zımnil mukayyed ''Evfî değil ha, elfi gayrihi'' yani. ''Veyahut da mukayyedin gayrında'' Yani mutlak mutlakta zaten nedir? Vardır. ''Vücubül mutlak'' Mutlakta zaten vardır. Ama mukayyedin zımnında da vardır. Dolayısıyla Mutlak ''Vücubül mutlaka'' delalet eder. ''Vücubül mutlak'' ise ''Mükayyedin zımnında'' vardır. Mutlak zaten kendisidir Mutlakta da vardır. Her ikisinde de vardır. Bunu niye söylüyor? Bunu şundan dolayı söylüyor. Demek istiyor ki... Ben burada kıyas yaptığım zaman... Mukayyetten bir şer'i hüküm... Vücubul kaydı çıkardığım zaman... Ve onu mutlakta ispat ettiğim zaman... Yanlış bir iş yapmış olmam... Demek istiyor. Neden? Çünkü diyor... Mukayyedin zımnında... Vücubul mutlak bulunduğu gibi... Mutlakın zımnında zaten vardı... Benim yaptığım kıyastan sonra mukayeden zımnında olacak o vücubul mutlak bu zaten var olur demek istiyor. Ha. Zor bir bahis. Aqul ben diyorum ki hadel kelamu ma min an kanun el munazarante. Bu kelam münazara kanunundan çıkmayı içerişinde bulundursa da münazara kanunundan çıktı? Çıktı mı? Çıktı. Çünkü Şafii'ler burada hangi konumda? Mütte'i konumunda bir şey iddia ediyor. Ispat etmesi lazım. Ispatta La nüsellimü münazara da kullanılmaz. La nüsellimü kim kullanır? Siz davanızı ispat ederken delil getirirsiniz. Karşınızdaki ki ona münazara da denir. Ona ne yapar? Hayır kabul etmiyorum. O der. Siz demezsiniz. Ispat dediğinde olan kişi ne demez? La nüsellimü demez. Halbuki burada demiştir. Onun için diyor ki her ne kadar içerisinde münazara yani tartışma adabına uygunsuzluk bulunsa da önemli değil. O tarafını bir tarafa bırakalım. Biz asıl konuya geçelim diyor. Yeridu aleyhi buna itiraz edilir. Yeridu aleyhi bunun aleyhine gelir. Yani buna itiraz edilir. Neyle itiraz edilir? Enel mestura fî kutbî şâfiîyeti kitaplarında yazılı olan nedir? Enel mutlaka mâdellâ alâ şâi'in min cinsihi. Bakınız Şafii usul kitaplarında mutlakı tarif ederken ne diyor? Mutlak nedir? Enel mutlaka mutlak madelle ala şai'in bin cinsihi. Cinsinden şai' bir ferde delalet edendir. Mesela cani insanun. insan nedir? Mutlaktır. Cani racülün. Racül nedir? Mutlaktır. Cani insanun. Ondan gidelim hareket edelim. Bu mutlaktır. Terceme ederken ne diyorsunuz? Bana bir, bir kişi geldi, bir insan geldi diyorsun. Bak bir. Mutlak ne demektir diyor şafiiler? Mutlak bir lafızdır ki delalet eder. Neye? Ferdi şai'a. Nerede şai? O cinste şai'a. Ne demek? insan on derken bana bir insan geldi dediğiniz zaman gelen bir kişidir. Ama o bir kişi kim? O insan lafzının... Mefhumuna masadakı olan hariçteki her bir kişi olabilir. Ali de olabilir, veli de olabilir, Hasan da olabilir, Hüseyin de olabilir, sen de olabilirsin, ben de olabilirim. Tek tek hepsine gider şâih o demek. Bir ferdi ifade eder ama o bir fert nedir? Belirsiz olduğundan şâihdir. İnsan kavramının tahtındaki her bir ferde gidebilir. Böyle tarif ediyorlar onu. İyi dinleyelim burayı. Verilen cevap çok güzeldir çünkü. Şafiler kendi kitaplarında mutlaka böyle tarif ediyorlar. <tik> وفشروا, ve fesheru ve tefsir ediyorlar. Eşyua. Şuyu ne diye tefsir ediyorlar? Biraz önce söylediğim tefsirdir bu. Bikevnil meddul, o mutlak lafızla delalet edilen, Bikevnil meddul, delalet edilenin olması, ne olması? Hissaten, bir fert. Ama nasıl bir fert? Muhtemileten birçok ferdi ihtimal eden bir fert birçok ferdi ihtimal etmesi ne demekti biraz önce söylediğim gibi bana bir insan geldi o insan kim o da o da o da şu da şu da hepsi olabilir birçok ferdi ihtimal etmesi o demektir çünkü bir taneşidir ama hepsinden bir taneşidir her biri olabilir o bir tane bunu söylediler şimdi tefsiri böyle yaptılar <gülüyor> bu itiraz eden de tefsir etti. Fi haşiş muhtasar şerh-i muhtasarın haşiyelerinde haşiyesinde ne el ihtimale hani muhtemilen li husus-i dedi ya oradaki muhtemile ihtimal lafzını tefsir etti ne ile imkane sıdk sıdkın mümkün olması. Sıdk hariçteki hamildir aslında Yani insanın bana bir insan geldi o insan kimdir o insan şudur İşte bu sıdktır Sadık mümkündür ne demek sadık olur o insan buna sadık olur o insan şuna sadık olur o insan şuna sadık olur yani hamil yapılır o insan şudur o insan şudur o insan şudur diye farklı farklı fertlere ne yapabilirsiniz hamil yapabilirsiniz imkanı sıdk ala hısasın keşi yaratin Birçok ferde sıtkın mümkün olması demektir. Sıtkı da şöyle dedim size. Fahinidin <gülüyor> madem ki Şafii'ler mutlaka böyle tarif ettiler. Kılın ka'ili de Toftazan o diyor malumunuz. İhtimali imkanı sıtk ala hissen kesiretin olarak tanımladı, tefsir etti. Bu durumda la yecuzu enkeunel muaddat Burayı iyi dinleyelim. Çünkü sonucu bağlıyor şu anda. La yecuzu caiz olmaz. En yekûnel muadda. Hani Şafiiler ne diyorlardı itirazlarında? Makisun aleyhten makise geçirtilen nedir? Vucubul kayttır diyorlardı öyle değil mi? Şimdi şu anlattıklarımızdan hareketle. Şafiilerin mutlakı tanımlaması... Birçok hisseyi ihtimal etmedeki ihtimali de sıtkı hamle sıtkın mümkün olması birçok ferde şeklinde tefsir etmesi kailin kailinin böyle olması neyi gerektirir diyor la gayzu caiz olmaz engekonel muadda makisun aleyten makise geçirtilenin olması caiz olmaz ne ne olması vücubel kaydi vücubel kayt olması caiz olmaz niye olmaz Söyleyecek onu gerçi ama çok kapalı söyleyecek. Niye olmaz? Yahu siz yani şafiiler tutar mutlakı böyle tarif ederseniz ki zahar keffaretimdeki ayeti kerime mutlaktı. Fetahriru rakabetin rakabe. Mutlak değil miydi? Nasıl tarif ediyorlar mutlakı? Birçok fertten bir ferde delalet edendir. Şayi olan bir ferde delalet edendir. Ha şimdi şafiilere göre kıyası bir tarafa bırakın. Biz sadece mutlaka bakalım. Fetahrir rakabetin. Rakabe mutlaktır ona bakalım. Rakabe ne idi? Tahtında, tahtındaki birçok fertten bir ferdi şayi olarak ifade eder. Mutlaktır bunu, budur. Peki. Fetahrir rakabetin bu rakabe mutlak neyi ifade ediyor tahtında hangi fertler var kafire olanlarda var kafire rakabe mümine rakabe hepsi yok mu mutlak ya var o zaman o fertlerin tamamı bu mutlakın neresindedir tahtındadır onlardan bir tanesi hangisi olursa olsun kafir olsun mümin olsun önemli değil onlardan bir tanesi demek istiyorsunuz siz Kafirler bunu demek istiyorlar çünkü mutlakın tarifini öyle yaptılar. Onun için siz makisun aleyhten muadda olarak vucubul kayttır bunu biz mutlaka geçirdik diyemezsiniz derseniz ne yaparsınız biliyor musunuz? Kayıt vacip olunca iman kaydıdır o. O zaman mutlak olan rakabe kelimesinin altındaki fertlerin bir kısmını atarsınız. Yani kafire olan fertleri çıkartırsınız. Halbuki siz mutlaka öyle tarif etmediniz ki. Mutlaka nasıl tarif ettiniz siz? Tahtındaki fertlerden bir ferde şahi olan bir ferde delalet eder dediniz. Rakabe kelimesinin tahtındaki fertlerde hem kafire hem mümine yok muydu? Vardı. Mutlaka öyle tarif ediyorsunuz. işte hem de mutlaktır diyorsunuz. Eğer tutar da. O mukayyet olan makisun aleyhten vucubul kayttır der iman kaydını alır mutlakı ona hamle derseniz o zaman o mutlakı bozmuş olursunuz. Bu mutlak olmaktan çıkar. Oldu mu? Çünkü mutlak bütün fertlere ne yapacaktı gidecekti. Orada hem mümine kaydı olan vardı hem kafire kaydı olan vardı. Onun için söylüyor onu diyor. Vücubül kayıt olamaz geçirtilen. Neden? Veyennehu çünkü vücubül kayıt Yunafi aykırıdır. Ne ettenavule ve şüya. O mutlakın bütün fertleri kapsamasına aykırıdır. Biraz önce söylediğim oydu. Bilmanel meşkür <gülüyor> meşkür manada bir imkanı sıdkı ala hasasın kesi yaratin. O anlamda olana aykırıdır. İz vücubül kayıt çünkü kaydın vacip olması iman kaydının mutlakta gelmesi yunafi imkanu sidki ala hissin kesiretin kafire mukmine bütün fertlerin öyleydi değil mi bütün fertlere sadık olmanın imkanına aykırıdır çünkü kafire olan fertleri çıkarırsınız böylelikle olmadı diyoruz. Fezetebetel imkanu yani imkanu sidki ala hissin kesiretin minel mu'mine ve'l kafire imkanı böyle kayıtlayınız ha. Oldu mu? İmkanı sidki bu, imkan sabit olunca bir nas, nas ile sabit olunca, nas dediği mutlak nas, mutlak nasda ne var? Bu var işte. Kafir olsun, mü'mine olsun, her birine o rakabe nedir, sadıktır. Biraz önce yaptık, manasını söyledik. Bu sabit olunca, nas ile imtina el vücubu bil kıyas, kıyas ile siz, yani vücubu kayıt, mümine kaydının vacip olmasını, olması imkansız olur. Fezahara zahara ennen nassal mutlaka ortaya çıktı ki mutlak nas yedüllü ala ademi vucubil kaydi vucubul kayda değil belki ademi vucubul kayda delalet eder. Kaydın vacip olmamasına delalet eder. Felgüte <gülüyor> emmel. Şafilere göre ha bize şey göre değil. Biz zaten mefhum muhalefeti saymıyoruz. Şafiler de mutlaka öyle tarif ettiler. Onlara göre ne olması gerekir? Mutlaktan çıkartılanın vücubül kayıt değil, ademi vücubül kayt olması gerekir. Ki mutlak mutlaklığını korusun. Elhamdülillah bundan kurtulduk. Şimdi yeni bir bahse geçiyoruz. Ve minel mebahisil müştereketi beynel kitabı ve sünnet. Kitap ve sünnet arasında müşterek olan bahislerdendir ne? El beyanu. Beyan. Önemli bir bahis, önemli bir konu başlığı gene. Ruhu ala beyan 3 manaya ıtlak edilecek şu anda onu söylüyor. Ruhu beyan yutku ala fi'l-mubayyin. Mübeynin fiiline ıtlak edilir. Ona beyan denir. Mübeyyin beyan eden kişinin fiiline beyan etmek. Beyan ne demektir? Beyan etmek demektir. Mastar manası. O manaya hamledilir edilir diyor. Ke selam vel kelam selam ve kelam gibi. Selam verenin fiili nedir? Müsellimin fiili nedir? E, selam vermektir. İşte o manaya hamlediliyor. Aynı şekilde mütekellimin yaptığı fiil nedir? E, kelamdır, konuşmaktır. Onun gibi. Ve ma Beyan etme kendisiyle hasıl olana da beyan hamledilir. Beyan etme kendisiyle hasıl olana da beyan denir. Beyan etme kendisiyle hasıl olan ne gibi? Kötü delil, delil gibi. Delil ne işe yarar? Müddehayı ispat etmeye yarar, iddia edilen şey ispata yarar, öyle değil mi? Dolayısıyla beyan etme kendisiyle vakı olandır delil, delil gibi. Ona da beyan denir. Ve alâ mutallakı tebyini, beyan etmenin alakalısı, ilgilisi, mutallaki yani, ilgiliçi alakalısına da beyan denir. Ne demek bu? Tebyin ilamdır. Bildirmektir. Beyan etme bildirmektir. Siz bir şey bildirirken sizin bu bildirmenizin ilgilici kimdir? Muhatabınızdır. Öyle değil mi? Peki muhataba mı biz beyan diyoruz? Hayır. Muhatabın bu ilamdan bildirmeden elde ettiğine beyan diyoruz. Neyi elde ediyor? Bilgiyi yani ilim ona da beyan denir. Aslında buna da mecaz yaptı. Ne demek istiyor? hala mutallakın beyan etme, ilhamın, bildirmenin, beyan etmenin mutallakına da beyan denir. Ona da ıtlak edilir. Kimdir o? Muhatap. Muhataba beyan denmez. Bu cümli mahal iradeyi hal kabiliğinden mecazdır. Onun için ve mahallehu aynı şey aslında. Tebyinin mahalli kimdir? Muhataptır. Dolayısıyla bu cümli mahal iradeyi haldir. Sizin ilhamınızdan muhataba hulul eden nedir? İlimdir. Onun için o ilme de ve il ilmu diyor. Ona da beyan denir. Ve min nazari ila hazihi'l taqat, bu taklara nazarla kıl. Huva idahul maksud. Beyan nedir? Maksud kastedileni ortaya koymaktır. Ve kîle ed bu birinci şey. Tebyin beyan etmek diyorduk ya mana. Ve kîle ed delil bu ikinci şey. Ve kîle el ilmu ani delil. Delilden nâşi olan bilgi, muhataptaki o bilgi. Bu içine de beyan denir. Vak'tara 3. yani el ilm delil onu tercih etti kim? Ebu Bekir ed-Dakkaq ve Ebu Abdullah el-Basri. Ve 2. delil olma manasını tercih etti kim? Ekserul fuqaha. Fuqahan yani çoğu diyor. ve mütekellimin mütekellimin de çoğu. Vel evvele birinciyi tercih ettiği mastar manasını beyan nedir? Beyan etmektir fiilin adıdır. Ne kim? Ekseru ashabina ashabımızın çoğu. Ashabımız dediği kimdir? Mavera un nehir usulcülerinin çoğu. Hanefi usulcilerin yani. İlla annel imame eba zeyd, eb-a zeyd, şu kadar var ki eb-u zeyd, aksamehu, beyanın kısımlarını kıldı. Ne kıldı? Arbaten 4 kıldı. Kemâ huve debbuhu fî terbi'il aksâm. Kısımları 4 yapmada adeti bu zaten. Kısımlar 5'tir deseler bile o ne yapacak? bir takım yorumlar yaparak gene dörde çekecek onları adeti bu takıntısı var dörde kısımları mutlaka ne yapar dört yapar burada da aynısını yapmıştır peki nasıl yaptı onu yapmıştır derken öyleli yapmak kolay mı beyan beş kısımdır beyanı takrir beyanı tefsir beyanı taghir beyanı tebdil ki diğer adı nesihdir beyani zarure beş kısımdır Şimdi bazı ittadabuşi ne yaptı? Adeti olduğu üzere beyan dört kısımdır dedi. Ve akracı ve çıkardı beyanı zarureti ve neskı ve neska, beyanı zarreyi çıkardı, daneyi çıkardı ve neska, neska de çıkardı. O zaman ikisi çıktı geriye üç kaldı. Onu da neyle halletti? Onu da dedi ki, şarta talik edilen Nedir dedi beyanı tebdil ne çıktır demek istedi yani aslında. O onu nesih demiyor tabii. Beyanı tebdildir diyerek onu da bir kısım yaptı yine dörde çıkardı onu. Oldu mu? Şarta bağlı olan derken neyi kastediyorum? Mesela bir adam karısına ente talikun. Sen boşsun dese derhal boş olur. Bir talak vakı olur. Ama ente talikun inde haltiddare derse o inde haltiddare nedir? Bize şey göre beyanı tahyirdir. Ama ebazet etti bu işi onu ne yapıyor? Beyanı tebdildir diyor. Nesih, yani Nesih diyoruz ona biz. Beyanı tebdildir diyor ona. Nesih ifadesini kullanmıyor. Onu böyle yaparak şarta tahlik edileni neyi ortaya çıkarmış oluyor? Gene kısımları dörde çıkarmayı ortaya çıkarmış oluyor. Evet. وَنَّسْقَ minel Beyni Bu iki içini aradan çıkardı. Dediğim gibi üç kalır o zaman. İşte o şarta tahlik edilenin de beyanı tebdil yaparak yine dördü sağlamış oldu. وَشَمْسُ الْاِيِمَّ سَرَحْسِي istisna beyane tagyirin. zaten öyledir. Biz de kitapta öyle göreceğiz onu. Göreceksiniz. Şamsül Eyma zaten Hanefi usulcilerindendir. Malumunuz Sarahsi. Galen istisna beyane tagyirin. İstisnai beyanı tagyir kıldı ve talika tebdilin. Talik ne yaptı? Beyanı tebdil yaptı. Halbuki biz talika da ne diyeceğiz? Beyanı tagyir diyeceğiz. Tebdil demeyeceğiz ha. Biraz önce söylediğim enti talikun indekhal tiddara. İndekhal tiddara nedir? Enti talikundan sonra gelen indekhal nedir? Beyanı tahyirdir. Biz öyle diyoruz ona. Şemşüleyim öyle demiyor. Beyanı tebdildir diyor. Biz beyanı tahyirdir diyoruz. Neyi değiştirdi? Tahyir değiştirmek. Enti talikun müneccizdi. Onunla talak derhal vakı oluyordu. İndekhal tiddarı deyince muallak oldu. Bak derhal vakı olamadı. Tahyir etti onu. Müneccizliğini kaldırdı. Muallak olmaya bağladı. İn, muallak yaptı onu. Beyan-ı tebdil diyor ona. Velem yec'al enneska min aksamil beyan. O da mesela Serahsi de Neshi beyanın kısımlarından saymadı. Ve kale Şemsüleyhime dedi ki El beyanu li zhari'l hukmi. Beyan ne? Bakın Neshi niye çıkardı? Beyanın tarifinden. Diyor ki seraksi Ya beyan nedir? Beyan li zhari'l hukum. Hükmü ortaya çıkarmak içindir. Beyan onun için yapılır. Zaten beyana delil diyenler de onun için delil diyorlardı. Ve nesh, ve ise li hükmü kaldırmak için. Öyleyse nasıl beyan olacak? Beyan hükmü ortaya koymak içindir. Halbuki nesih nedir? Hükmü kaldırmak içindir. Birbirine zıt bunlar. Dolayısıyla ben neshi beyan kısımlarından yapmam diyor. Halbuki nesih hükmü kaldırmak için değil. Hükmün süresini bildirmek içindir. Dolayısıyla beyandır. Öyle söyleyeceğiz. Ve fakrül <gülüyor> İslam pezdevi diyor ki ve men tebi'ahu ve ona tabi olanlar itibar ettiler. Neye? Kevnehu nesk'in olmasına ızharen bak ortaya koyandır nesih diyorlar. Ortaya koyan olmasına itibar ettiler. Neyi ortaya koyuyor nesih? Lintihai <gülüyor> muddetil hukmi şer'i'yi. Şer'i hükmün Şer'i hükmün şüresinin sona erdiğini ortaya koyar dolayısıyla beyandır. Ve kalafi't-telbih telbihte diyor ki la yahfa gizli değil. Enahu in uride bil beyan beyan ile kastediliyorsa ne mucade izharil maksut sadece kastedileni ortaya koyma. Beyan nedir? Kastedileni ortaya koymaktır diyorsanız eğer bu bu ise murat beyan ile Fennasḫu ne neçeḫ beyandır. Niye? Kasdedileni ortaya koydu. Nedir o? E biraz önce söyledik şer'i hükmün müddetinin sona erdiği kasdedilen oyu ortaya koydu. Sadece o değil. Şu da beyandır diyor. Ve keza gayruhu, başka şey de beyandır. Ne çıktıdan başka şey? Hiç kimsenin beyan demediği başka şey ha. Nedir o? Minen nususil varideti <gülüyor> li beyanil ahkami ibtidâen hüküm beyanı için gelen naslar, akîmussalâte, beyan mıdır değil midir? Bakınız, usuldeki beyan, bunu söylüyor ama bu doğrusu değil tabii ki. Böyle olursa diyor böyledir ama öyle değil. Usuldeki beyan nedir? Kelamı sabık, önceşinde mutlaka ne olmalı? Kelam olmalı. İptidai hüküm beyan etmemeli. Önceşinde ne olmalı bunun? Beyanın olduğu yerde kelam olmalı. Oradaki kapalılığı kaldırmalıdır bu beyan. Veya başka bir şey yapmalıdır. Ama önce şimdi mutlaka ne olması gerekiyor? Bir kelam olması gerekiyor. İptidai kelamın evvelinde kelam yok. Adı zaten iptidai kelam. Sözü onunla başlıyorsunuz. Akimus salat-ı iptidai kelamdır. Bununla namazın farz olduğu ortaya konmuştur. Bitti o kadar. Burada beyan, burada bahis konusu olan beyan kısımlarından biri değildir bu. Eğer siz tutar maksudu ortaya, sadece maksudu ortaya koymaktır beyan derseniz o zaman bunlar da iptidai olan kelamlar da, hüküm bildiren iptidai kelamlarda ne olur? Beyanın kısmı olur. Halbuki değildir. Ama ve in uride ızhâr ma huvel murâdü min kelamin sâbıkın. Budur Murat işte. Ve in uride eğer beyan ile kastedilirse ne ızhâr ma huvel murâdü min kelamin sâbıkın. Geçen kelamdan kastedileni ortaya koymak, koymak ise o murat edilirse o istenirse fe bir beyanin o zaman nesih beyan değildir nesih beyan olmadığı gibi söyleyin nususu varide de ne değildir beyan değildir ve yembehi en yurade bil beyan öyleyse beyan ile tabi taftazaniye göre de nesih beyan olmadığı çıktı ortaya değil mi çünkü bizim muradımız kelamı sabıkla ilgilidir beyanda. Eğer Murat bu ise diyor netih ne değildir o zaman hükmü kaldırdığından dolayı beyan değildir demek istiyor. Ha onun görüşü de o. Estağfurullah orayı okudum. Rem gerekir en yurade bil beyan beyan ile kast edilmesi öyleyse ne ızharul muradi bade sabkı kelamin lahu taallukum bihi fil cümle demek ki sokuyormuş taftazani de. Çünkü hala tafta zanînin sözü devam ediyor. O iki kişiyle kalsaydı sokmayacaktı onu. Yani neski beyanın kısımlarından yapmayacaktı ama şu sözüyle ne demek istiyor? Neskin beyan altına girmesi için yembği demek istiyor. Ha ve yembği gerekir. Engurade bil beyan beyan ile kast edilmesi istenmesi ne? Azharül murad. Bade sabki kelamın ortaya koyma. Bade sabki kelamın kelamın geçmesinden sonra öyle kelam ki lehu o kelam için var taallukun bihi o muratla alakası var fil cümle fil cümle alakası var neshin fil cümle alakası vardır müddeti bildiriyor ya niçin bak söylüyorum zaten Liyeşmele en neska neska da şamil olsun diye bu beyan dûnen nususil varideti li beyanil ahkam ibtidal ona zaten ne olmayacak sapkı kelam dedi mi bitti o devreden çıkmıştır yani dönen nusus naslara şamil değildir Beyan. Bu naslar ki el etili, beyan ahkam-ı iptidan, iptidan ahkam beyan için olan naslara şamil değildir. Akul. Taftazan hala devam ediyor. Öyle mi? Yok. Vallahi huçrev devreye giriyor şimdi. Ben diyorum ki. Ve yudu şart-ı beyan emran. Beyanda bir kelamın geçmesini teyit eden, pekiştiren iki şey var, iki iş var. İkisini de söyleyeyim diyorum. El birinci birincisi. Şey. Kavlu fakril İslam pezdevinin demesi ne diyor? Ve gayri ve başkalarının minel meşayih. İnne hadel hugece. Bi cümletiha. Bu deliller kitap, şünnet. Bi cümleti Ha sahamu müştereki ile ahirihi. Bütün kısımlarıyla beraber. Kitap ve şünnet. Tahtemülü'l beyane. Beyanı ihtimal eder. Yani beyanı ihtimal eder ne demek? Bil kuvve. Bazılarında bil kuvvedir beyanı ihtimal etme. Bazılarında bil fiildir. Bil kuvve veya bil fiil ama beyanı ihtimal eder diyor. Fevecebe, öyleyse vacib oldu. İlhakuhu, beyanı katmak, neye biha bu hüccetlere, kitap ve şünnetin, o hüccet dediğimiz kasır amdır ilahiri. Zira feynnel mutebadile minhu, İslamın sözünden zihne ilk gelen nedir? Ennel muarrefe, tarif edilen o beyan huvel beyanu ellezi yelhakul kitabe ve şünne, kitap ve şünnete lahik olan, yani kitap ve şünnetten bir kelam geçtikten sonra gelen demektir. Dolayısıyla demek ki sabık kelam olmalı beyanda. İptidai bir kelam olmaz bizim bahis konusu olan beyan. Lakin kelamı sabıktan tevellüt eden bir tevehhüm var lakin onun için geliyor şu söylediklerimizden bir vehim ortaya çıktı lakin, lakinin sonrasıyla onu ortadan kaldıracak hangi vehim çıktı yahu beyani zarurenin kısımlarından biri kısımlarından birinde önce geçen kelamı sabık değil fiili sabıktır orada kelam yok fiil var halbuki bu söylenen ne değil bu çölenen onu ikermiyor hep kelam kelam kelam dedik biz sabık kelam dedik şöyle kelam da olur bu bazen estağfurullah fiil de olur bu kelam olmaz onun için diyor ki rakına sabık alaycığı bu engekune ela yakune demiş bize yanlıştırı rakına fakat geçen nedir yeciği bu engekune kelamen herhalde atladık çünkü uymadı değil mi? Bir yere atladık. Ve tani hasruhum <gülüyor> el fil ikinci komple atlamışız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve tani ikincisi hasruhum. Evet usulcüler hasret neyi? El beyane beyanı neye? Fil hamseti Evil-erba'ati. Beşe veya dörde dep bu dörde hasretmişti. Diğerleri beşe. Fe innehu lem uride beyan ile. Kast edilecek olsa ne? El şamilu li beyani'l ahkami ibtidaen. İbtidaen olan ahkami. Beyan edene de kapsayacak olsa bu mana, la masah al hasrı hasır sahi olmayacak. Şimdi, olakın esabka biraz önce söylediklerimi şimdi söylemiş olayım da devam edelim, bir daha tekrar etmeyelim onu. Olakın esabka, hani kelam geçecek, kelam geçecek. E, fiil de geçiyor beyanın zarrenin bir kısmında, birkaç kısımdır beyan darre beş kısımdır, bir kısmı fiildir. Onun için diyor ki, olakın esabka, lajıb kelamen o sabık olan var ya. Beyandan önce bulunması gerekenin kelam olması vacip değildir. İlla söz olması gerekmiyor. Ne de olabilir Fiil de olabilir. Ve illa aksi takdirde laharaca bazı aksami beyan-ı zarureti, beyan-ı zarurenin bazı kısımları çıkar aksi takdirde. Ne gibi kesukuti <gülüyor> şari'i, an-tagyiri şari'in müşahade etmiş olduğu fiili değiştirme yerine susması Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir fiili gördüğünde eğer sükut ediyorsa biz buna takriri sünnet demiyor muyuz? Burada bir hüküm yok mu? Var. Burada bir hüküm var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sus Efendimiz aleyhissalatu vesselamın susmasının önceşinde ne var? Kelam mı var? Susması beyandır ha. Efendimiz Salat ve Vesselam bir fiilin yapıldığını gördüğünde Fiil konuşma yok bir fiilin yapıldığını gördüğünde Susması nedir? Beyandır Neyi ortaya koyuyor? Kâhizleri ortaya koyuyor bu fiil Peki bu susma beyandır bu susmanın öncesinde ne var? Kavil mi var? Hayır Ya fiil var Demek ki beyanın öncesinde ne de olabilir? Buna beyan ediyoruz Fiil de olabilir bir misal daha verecek buna. Hatta iki misal daha. Ve şefi'i. Şefi'in susması. Şefi'i. Şurada bir arazi var. Yarısı bana ait. Yarısı komşuma ait. Ben şu araziyi bir başkasına komşuma sormadan sattım. Komşumun ne hakkı var? Şufa hakkı var. Bu haber kendisine geldiği anda hemen derhal bulunduğu yerde anında. Bekleyerek değil ha anında. Ben kabul etmiyorum bu satışı. Orayı ben alacaktım. Dediği an şufa hakkını kullanmış olur. Ve alan kişiden verdiği parayı o yeri alır. Alan kişinin de yeri vermeye itiraz hakkı yoktur. Şufa hakkını kullandı. Peki. Şu arazinin satıldığı haberi kendisine geldiğinde konuşsa tamam konuşmadı. Sustu. Nedir bu? Ben şufa hakkımı kullanmıyorum demektir. Düşürdü onu. Hüküm bu. Bak bu susmayla bir hüküm sabit oldu. Bu beyan. Bu beyanın öncesinde ne var? Arazi işinin yanındaki arazinin satılması var, fiildir o da. Oldu mu? Bir misal daha veriyor ve bitiyor der. Vel mevla efendinin susması gibi. Şimdi bir kölenin ticaret yapabilmesi için efendisinin ticaret yapmasına izin vermesi lazım. Vermesi yapamaz. Ama bir efendi köleşini ticaret yaparken görse ve sussa nedir bu? Ticaretine izin vermektir. Peki bu beyan, susması beyan, susması beyan da bu beyanın öncesinde kelam var mı? Yok. Ne var? Kölenin ticaret yapması, fiil var. Bak bu da beyanı zarur Dolayısıyla kelam olması vacip değil geçenin fiil de olabilir. Burada kalalım inşallah öbürüne geçelim. Biraz rahatlayalım inşallah. Fıkıh okuyarak. Ve el aşarate konumuz mehirdi. Malumunuz fıkıhtan. Ve koca el aşarate on dirhemi şöylese Yani bir adam bir kadını nikahlarken dese ki mehir olarak on dirhem koydum dese. Ev minha veya on dirhemden daha fazla yüz dirhem koydum da diyebilir. Bin, iki bin yükseği için ne yoktur? Sınır yoktur. Mehrin alt sınırı var ama üç sınırı yoktur. Daha fazla söylese, lecim el müşemmâ, o mehrin tamamını kadın, kocası, adam, karısına vermesi lazım. Neyle? Bidduhul. <gülüyor> Nikahtan sonra aralarında ilişki oldu mu? Bir defa oldu mu? Bitti. Kadın, o mehrin, akitte konuşulan mehrin tamamını hak etti. Hatta şöyle diyeyim size, daha net anlaşılsın diye. Adam kadını nikahladı. Nikahta da ne koydu? 80 gram altını mehir olarak koydu. Günümüze genelde o civarlarda oluyor. 80 gram altını mehir olarak koydu. Ondan sonra zifaf da aralarında, ilişki de aralarında gerçekleşti. Ve hemen sonrasında adam kadını boşadı. O 80 gram mehrin tamamını verecek. Bir defa ilişki mu bitmiştir. Sade ilişki değil halveti sahiha olsa da verecektir. Onu buraya söylemiyor biraz sonra şartta değinecek ona. Ne demek o halveti sahiha? Adam kadını nikahladı. Nikahtan sonra bu kadınla bir oda içerisinde hiç kimse yoksa yokken baş başa kaldı. Zifaf olmadı, ha ilişki olmadı. Ondan sonra adam kadını boşadı. Mehrin tamamını verecektir. Bir duhul ve bil halveti sahihatiha. gelecek o. Neden li enna bi duhul yatahaquku teştimul mubdel bir çünkü nikahtan sonra ilişkinin olmasıyla yeter hakkını gerçekleştirne teslimul mübdel bedelin karşılığı gerçekleşmiş olur bedel mehir onun karşılığı yani mübdel o nedir o erkeğin kadından istifade etmesi işte o da oldu ilişki olunca o da gerçekleşmiş oldu dolayısıyla bedelin karşılığı tahakkuk ettiğinden dolayı bu mehir ne yapmak zorundadır adam vermek zorundadır. Kadını boşamasa da verecek ha illa boşaması gerekmiyor. Faraza boşadı diyelim. O zaman da verecek. E mevte ahadihima veya karı kocadan birinin ölmesiyle de bu mehrin tamamı lazımdır. Adam kadını nikahladı. Nikahtan sonra ne kalvet olduğu ne de ilişki olduğu kadın veya adam hiç önemli değil biri öldü. Bu mehir kadın için tahakkü eder. Kadın öldüyse var gider o mehir. Tamamı verilecek. E zevce ve zevceti yani koca ve öldü. فَيْنَ الْمَوْتَ Bu kuraldır. فَيْنَ الْمَوْتَ كَلْوَطْ فِي حُقْمِ الْمَهْرِ وَالْعِدَّتِ الْاَهَيْرُ Bakınız ölüm, ilişki ve iddetin gerekli olmasının noktasında ne gibidir? İlişki gibidir. Nasıl ki bir adam bir kadına nikahladı ona ilişkide bulundu. Onu boşadı iddet bekleyecek mi? Bekleyecek. Bir adam bir kadını nikahladı daha ne ilişki ne halveti say hiçbir şey olmadı. Kad adam öldü. kadın iddet bekleyecek mi? Bekleyecek. Bu ölüm ilişkide bulunma mesabesindedir. Nasıl ki ilişkide bulunmadan sonra iddet ve mehir varsa bu ölüm de ilişkide bulunma mesabesindedir. Dolayısıyla iddet de vardır kocası ölmeşi durumunda ve zaten öldü ve söyleyin mehir de vardır. İlişki gibidir yani. Ve lecime nsfuhu. Şimdi akitte bir mehir konuşuldu. Diyelim 80 gram altın. Ve lecime nsfuhu bu 80 gram altının yarısı lazım gelir. Ey el tabi değil mi? Nısfı'l Konuşulan mehrin yarısı lazım gelir. Hangi durumda? Bittalâki kabled Duhul ve halveti sahihati. Bak burada ekledi onu. Duhul ve halveti sahihadan önce adamın kadını boşaması durumunda. Adam kadını nikahladı. Nikahlarken faraza 80 gram altın mehir <mülüyor> olarak koydu. Ondan sonra daha adam ile nikahladığı kadın arasında... Ne ilişki cinsel ilişki meydana geldi. Ne de halveti sahiha. Yani bir odada baş başa kalmadılar da. Adam tuttu kadını boşadı. Mehir olarak ne verecek? O akitte konulan 80 gram misale göre, dediğimiz o 80 gram altının yarısını yani 40 gram verecek. duhul veya halveti sahiha. Niyel-i kavli Çünkü Mevlaa Taala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tanallaktum hunne min qabla an وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُنَّ فَر۪يضًا فَنُصْفُ مَا فَرَطْتُمْ Ayetin devamında var o. Burada almamış tamamını. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوا Karılarınızı boşarsanız min قَبْلَنْ تَمَسُّوا هُنَّ Onlara ilişkide bulunma ve kalveti sahihadan önce Fıkha göre manası buha. Ayetin. Kalveti sahihadan da önce veya ilişkiden önce eğer karılarınızı boşarsanız وَقَدْ فَرَطْتُمْ لَهُنَّ فَر۪يضً Durumda şu ki akit esnasında siz onlara ne yaptınız? Feriza bir önceki derste söylemiştim mehir demektir. Onlar için farattun kadertum yani takdir ettiniz neyi feriza? Mehir takdir etmişken karılarınızı boşarsanız onlara ilişkide ve kalveti sahihadan önce fe nusfu ma O takdir ettiğiniz mehrin yarısı vardır diyor Mevlaa Teala. <gülüyor> Elai. Wa hadal hukmu Bit bu hüküm sadece talaka mahsus değil ha şu söylediğimiz var ya adam karısına nikahladı daha ilişkide bulunmadan ve halveti sahiha gerçekleşmeden onu boşarsa kadın mehrin yarısını alır hükmü var ya bu hüküm sadece boşamaya mahsus bir hüküm değildir bel ya ummu min kıbeli zevci bi sebebin mahzurin Haram bir sebeple, koca tarafından gelen ayrılık sebebiyle de kadın mehrin yarısını alır. Ne demek o? veriyorum halini. Kerrid dedi, naozübillah. Kerrid dedi. Kocanın dinden çıkması gibi. Adam kadını nikahladı, müslümandı. Allah muhafaza etsin. Kadını nikahladı, adam müslümandı. Nikahladıktan sonra daha zifaf olmadı, halveti sahiha olmadı. Nauzübillah adam dinden çıktı. Dinden çıkmak nikah düşürmüyor ha. Nikah düşüren nedir? Ondan sonra ona İslam teklif edildi. Kabul et. Ondan sonra ne yaptı? Vel ibai anil İslam. İslam'ı kabul etmekten iraz etti. İşte şimdi nikah düştü. Bu durumda ne olur? Bu durumda furkat vakı oldu. Yani nikah düştü deyince karı koca arasında ayrılma vakı oldu. Bu ayrılık kim tarafından geldi? kocanın fiili tarafından geldi öyleyse kadın yine konuşulan mehrin yarısını alır oldu mu kerriddeti ve liba anil İslam. daha ve takbili bir misal daha veriyor ve takbili ibneti ha bir şehvetin ve takbili ibneti ha bu adamın kadının tasviri öyle yapayım çünkü olması yani doğal olan odur yani olacaksa doğal haşa, olacaksa ancak öyle olur. Bir insan kendi kızına şehvetle zaten tutamaz. Yani onun tasviri bile zordur. E vardır karakteri bozuk olan, o ayrı bir şey, ona bir şey demiyorum. Ama bu misali ben başka türlü kurmak istiyorum. Ne diyor? Ve takbili İbni Tihab-ı Şehvet'in evlendiği kadının önceki kocasından olan kızına şehvetle dokunacak olursa ne olur? Hormeti musahara gerçekleşir Hanefilere göre. Hormeti musahara gerçekleşince ne olur? Evlendiği kadının kızıydı o dokunduğu şehvetle. Evlendiği kadının kızı idi. Yani ne demek? O kızın, şehvetle dokunduğu kızın usul ve furu'u dokunan adama haram olur. Şehvetle dokunduğu kızın annesi kim? Usul dediğimiz annesi kim? Bu adamın evlendiği kadın. Dolayısıyla haram oldu bu adama o. Hem de ebedi haram oldu. Ne demek o? Bir daha hiçbir şekilde onu nikahlayamaz. İşte burada da tabii furkat vakı oldu hemen. Kadın ile erkek arasında furkat vakı oldu. Kim tarafından geldi bu furkat ayrılık? Koca tarafından geldi. Çünkü koca böyle bir fiilde bulundu. Böyle olursa da nikahlamış olduğu bu kadına bu adam daha henüz ilişkide bulunmamış, halveti sahiha da olmamışsa mehrin yarısını kadın yine hak eder. Ve nam el halvete sahihata fil mes'elati ulâ. Birinci meselede halveti sahihayı zikretmedi. Söyledim onu ben orada. Neresiydi orası? Hemen ev ek tara lecemel müşamma bit demişti değil mi? Orada sadece ne dedi? bit dohul ve'l-halveti sahihati demedi. Halbuki var. Bir söyledik onu ama ibarede yok. Demedi. Ba'de kavlihi bit dohul. ondan sonra vel halveti sahiha demedi. Niçin? Li iradeti duhuli hakikaten ev hukman. Ya duhuldan murat nedir diyor? Ya hakikaten duhuldür cifaf. veya hükmen duhuldür halveti sahiha. Fe ala hadha kere O zaman ikincide de zikredilmemesi gerekirdi. Öyle değil mi? Canım gerekirdi demeyelim. bilirdi. Zikredilmese de biz gene ne diyecektik? Halveti sahiha burada da vardır diyecektik. Hükmen duhul yerine kayımdır çünkü. Refil Kafi Kafi kitabında şöyle zikrediliyor. Kala Muhammedun, İmam Muhammed diyor ki lev adzhabe adirataha defan bir adam evlenmiş olduğu yani yeni evlenmiş olduğu kadının acirete hak kızlık zarını defan onu itekleyerek giderecek olsa itekledi onu kızlık zarı gitti. Summa tallaka ondan sonra da boşadı o kadını. Kable de hulbi ilişkide ona ilişki de bulunmadan vel halveti sahihati. Halveti sahiha da olmadan yani vel halveti. Mukammilul mehra mehrin tamamını verir diyor İmam Muhammed. Allah Allah. Niçin لِأَنَّهُ çünkü يَعْمَلُ Bu Adire itekleyerek Adire'yi giderme var ya Bu يَعْمَلُ Bu def iteklemesi yapar Neyi? amelel الْوَط wat? Vatı işini yapar Vatı işlevini görür Vatı da zaten olacak olan neydi? Onun Adire kızlık zarının gitmesiydi Burada da iteklemeyle gittiyse O itekleme onun vazifesini yani ilişkinin vazifesini görmüştür, işlevini görmüştür. Öyleyse feyete ekledi bihi. bununla bu iteklemeyle kuvvetlenir el mehru mehir ve tamamını vermesi gerekir. Ve Rəngdəhuma, tabii bu kimin görüşüdi? İmam Muhammed'in. Rəngdəhuma, İmam Azam ve İmame bu Yusuf'a göre rahimahu malla bin nusfi yarım mehir veriş. Neden? Lya nahtalakun kablet duxul duxulden önce talaktır tabii ki kalbet sayyadan önce. Ve le defa ha bir gün. Ha, bir adam bir kadını nikahladı daha duhul ve kalveti sahiye olmadan yabancı bir kişi bu kadını itekledi ve ne oldu <gülüyor> bu kadının kızlık zarı gitti ne olacak şimdi <gülüyor> duhul ve kalvetten önce de kocası onu boşadı şimdi kadın mehrin tamamını mı alacak yarısını mı alacak koca cihetinden baktığımız zaman kocanın yaptığı bir şey yok sadece duhulden ve kalveti sahiyadan önce onu boşadı ne gerekiyordu Yarım mehir ama kızlık zarının gitme sebebi kim? Yabancı birisi. O itekledi onu dedik. Onun için diyor ki: "Recebe nusul mushamma ala zevc akitte konuşulan mehrin yarısı kocaya gerekir vaciptir. Ve el sadaki misliha." Bak bak. Konuşulanın yarısı demiyor. Hani o kadını itekleyen yabancı ve ondan dolayı kızlık zarı gitmişti ya o da öder. Neyi öder? Akitte konuşulan mehrin yarısını mı? Hayır. O kadının mehri mislinin yarısını. Mehrim için nedir? Uzundur geldiği zaman anlatacağım inşallah. Geliyor çünkü birkaç der sonra. Kemafil <gülüyor> bahri. Biraz metin okumak istiyorum. Reyn sekete anhu ey el mehri. Evet. Mehirden şükut etse adam. Akit yapıldı. Hiç mehirden bahis yapılmadı. Ev <gülüyor> nefâhu. Nasıl yani? yani akit alâ ella mehre lehâ. Veyahut da mehri nef Ne demek kocanın mehri nef yetmesi? Ben <gülüyor> ala alâ ella mehre Akdi yaparken kadına diyor ki sana mehir vermemek üzere seni nikahladım. Yani beyan akide akit yaptı. Allah Allah mehre mehir olmaması şartıyla. Kim külli hak kadın için. böyle yapsa ...lecime mehrul misli. Şimdi dinleyelim. Mehrim için lazım gelir ne ile? Bit duhuli ilişki ile tabi kalbeti sahiha ekleyin. Çünkü burada hakikaten hükmendir duhul gene. Evil mevti taraflardan birinin ölmesiyle. Tabii bu ne zaman mehrim için lazım gelir? Bu iki durumda. Bu da kayıtlı ama. Neyle kayıtlı? Bakınız. İzalem yetera za ya şeyin ma yaslahu Mehir olmaya elverişli olan bir miktar üzerine karşılıklı rızalaşmazlarsa. Akitte mehirciktenmediler zaten. Öyle değil mi? Hatta nefyetdiler diyor. İkinci şıkkı oydu. Ondan sonra da adam ne yaptı? Karısını talaktan önce ve eee Estağfurullah. Karısına ilişkide bulunduktan sonra lecime mehrulmiş bir tuhul edilme veya ikisinden biri öldükten sonra ne lazım gelir Mehri için lazım gelir dedik bu Mehri işin lazım gelmesi hangi durumda Eğer akitten sonra veyahutta boşamadan sonra bir rakam üzerine Mehir olmamayı elverişli bir rakam üzerinde anlaşma yaparlarsa Mehrite gidilmez o olur bu sefer oldu mu? Rızalam yeter <gülüyor> ya ala şeyin ma yasta mehir olma elverişli olan bir şey üzerine rızalaşmadıkları zaman ve illa aksi takdirde yani rızalaşırlarsa feden şey uhuhu elvaci bu olan mehir mişil değil anlaştıkları razı oldukları o miktardır. Liana vucub el çünkü mehir vacib olması sebebi bir şerri şeriat ile sabittir. Vela yeter <gülüyor> tesmiyeti akit tecitletmeye dayanmaz. Bu usulde de söylemiştik. Akitte cikretmeye dayanmaz. Mehir neyle sabittir? Şeriatın hükmüyle sabittir. Şer'an sabittir yani. Ve önce Şafi'i İmam Şafi'ye göre fi kavlin bir görüşünde râyec bu mehrulmişti. Bu meselede mehrimişil vacib olmaz. Nerede film etti? Ölüm durumunda mehrimişil olmaz diyor. Ha boşarsa onu o ayrı. O zaman mehrimişil vacib olur. Ve lezime bit ب.. talâki kablet duhûli vel halveti sahihati mut'atun. Şimdi biraz önce söylediğimiz hangisiydi? Akitte mehir konuşulmamış. Hatta nef edilmiş dahi olsa. Duhul veya mevten bir iş ile ne lazım gelir demiştik? Mehrimşil. Eğer bir rakam üzerine anlaşmazlarsa, sonradan anlaşırlarsa o lazım gelir dedik. Peki, akitte mehircik dedilmedi. Hatta nef yedildi. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Adam karısını boşadı. Tabi ne zaman boşadı? İlişkide bulunmadan, halveti sahihadan önce boşadı. Ne lazım gelir? Mut'a lazım gelir Mut'a nedir söyleyecek biraz sonra Ey bu mut'atun Vaciptir bu mut'a Mut'a vacip olur mehren, Kadın için akitte bir mehir zikretmediyse Ev nefahu veya nefiyettiyse Ve hasalet el furkatü ayrılık da hasıl olduysa Minciheti zevci o, Koca tarafından ayrılık vakı olduysa Ama izah hasalet minciheti marati Eğer ayrılık Bakınız akitte mehir yok Hatta akitte mehir nef yedilmiş. Qabiletul kul vel sahiha adam karısını boşamış. Ne lazım gelir dedik biz Mut'a lazım gelir. Koca tarafından ayrılmayı gerektiren başka bir fiil olsa yukarıda saymıştım onu bir daha tekrar etmiyorum. Ne lazım gelir? Gene mut'a lazım gelir. Peki ayrılık kadın tarafından bu meselede gelecek olursa kocanın kadına muta vermesi yine vacip midir? Hayır değildir. Nasıl? Ama izah hasat min furqatu o karı koca arasının ayrılması hasıl olursa min cihat kadın tarafından olursa nasıl keriddeti ha bu seferde naun zubillah kadın dinden çıktı kendisine teklif edildi İslamı kabul etmedi bu sefer ayrılık kim tarafından geldi kadın tarafından geldi bu meselede hakikte mehircikle edilmedi veya nefye değildi ve adam kabile tuhul vel sahiha ne yaptı bu kadını boşadı. Diyorduk. Boşama yok şimdi. Ne oldu ya? Daha boşamadan zaten daha dokul kalveti sahiye olmadan ne billah kadın ne yaptı? Dinden çıktı. İslam'a gir dediler. Girmedi. O zaman nikah düştü. Furkat vakı oldu. Kim tarafından geldi bu furkat? Kadın tarafından geldi bu ayrılık. Öyleyse kadın hiçbir şey alamaz. Mut'a da alamaz. Daha henüz cevabı gelmedi. Herhalde gelecek. Ama izahhasalat mincetil marati kerdetiha ve takbiliha ikinci bir misal veriyor. Aynı misali kadın içinde veriyor. Ve takbiliha kadının öpmesi ki tabii şehvetle kim ibn Zevci kocasının eski hanımından olan karısını şehvetle öpmesi bir şehvetin şehvetle öpmesi ne yapar? Biraz önce adam hakkında söylediğimiz bu sefer aynısı kadın hakkında tahakkuk eder. Kadın kocasının önceki hanımından olan oğluna şehvetle dokunacak olsa Hürmeti musahara gerçekleşir Yani bu kadına kocası, dokunduğu kişinin çocuğun usul ve furu haram olur O çocuğun usulü kim? Bu kadının yeni evlendiği adam Kocası yani Öyleyse ona ebedi haram olur Ayrılık kim tarafından geldi? Kadın tarafından geldi Daha bir misal daha veriyor Ve irda'iha Kadının emzirmesi Kimi emziriyor? Zevcete huzsakirate. Kocasının küçük olan karısını emziriyor. Hani beşik ketmeşi derler ya. Böyle velisi evlendirebilir. Özellikle şafirlerde daha da geçerli. Hanevilerde de var. Veli'ye evlendirebilir. Evlendirmiştir de hoş. Karısı oldu dinen. Ama o aile hayatı var demek değildir bu. O ayrı bir konu. Bakınız. Bu kadının evlenmiş olduğu adamın neşi var? Sakire olan, daha emme çağında olan neşi var? Bir hanımı var. Yeni nikahlamış olduğu kadın ne yaptı? Tuttu, o çocuğu emzirdi. O çocuğu emzirince ne oldu? Adamın, karısının süt anneşi oldu. Bir adam karısının süt anneşini nikahlayamaz, ebedi haramdır ona nikah. Dolayısıyla burada kocayla arasında ayrıldı, furkat vakı oldu. Daha ve kıyariha el fesha bil Sağire idi, küçük de evlendirildiğinde bu erdiğinde ne yaptı? Akdi feshetmeyi tercih etti. Gene ne vak oldu, furkat vak oldu kadın tarafından geldi. Ev veliyatak veya azadile. Ha, cevap şimdi geldi ya. Fele mutavacip değildir. Kadın tarafından ayrılık gelirse mut'anı anı olmaz, vacip olmaz diyor. Fazla bir şey okuyamadık ama akşam oldu. Şurayı da ekleyelim ona da. Ben bir sayfadan düşmek istemiyorum. Madem okuyoruz, biraz okuyalım yani. Şimdi geri de dedik ki mut'a vardır. Kim için akitte mehirden bahis yapılmayan veya nefedilen, kabletu hulvel kalbete sahiha kocası tarafından boşanan bu kadına muta ağıbdır dedik. O muta ki bi halihi la bi adamın durumuyla itibara alınan kadının durumuyla değil. Şimdi biraz sonra mutayı sayacağız. Bir takım elbiseler söyleyecek. Bunlar kadının durumuna göre mi? Kadın zengin olabilir, adam fakir olabilir. Kadının zenginlik durumuna göre yapı takdir edecek olursak bu elbiseleri ne olacak? Çok para tutacak. Adamın durumuna göre yapacak olursak düşük olacak. Adamın durumu itibara alınır diyor. Şimdi sahih sayı olan görüşler. niye nikavli itala? Çünkü mawlata Teala buyuruyor. Bismillah. Walil muṣiyya qadaruho, walil muqtiri qadaruho. zengin koca üzerine vardır. Qadaruho zenginliği miktarı Mut'ayı o kadar takdir eder. Ve el fakir üzerine de vardır fakir koca üzerine kaderuhu fakirliği miktarınca takdir eder. Mevla böyle buyuruyor. Onun için kocanın hali itibarı alınır elayete. Kemafil hidayeti ve gayriha. ve diğer kitaplarda da böyledir. Hazan ihtiraz kavil kavl Kerhi. Bu Kerhi'nin görüşünden itirazdır. o Kerhi kal şöyle diyor. Haza fil mut'atil mustahabbati. Bakınız. Kerhi diyor ki bir müstehab olan muta var orada kocanın hali itibarı alınır. Doğru onu ben de söylüyorum diyor Kerhi. Hanefi de önemli bir halim. Ama bizim şu anki konumuz o değil ki bizim şu anki konumuz vacip olan mut'adır. Müstehap olan mut'a hangisidir? Biraz önce bahis konusu yaptığımız meseleler vardı ya. Mehrin tamamını verir. Yarısını verir. Mehrin için tamamını verir. Diyorduk ya o meselelerde ayrıca mut'a vermek de müstehaptır. Oldu mu? Yani bir adam bir kadını nikahladı. Ondan sonra aradan ilişkide gerçekleşti ve boşadı onu. Ne verecek diyorduk? Mehri müşema'nın tamamını. O vacip olan zaten. Bir de ayrıyetten mut'a verirse ne olur? O da müstehap olur. Bizim buradaki konumuz ise müstehap olan değil, vacip olan mut'adır. Akitte mehirden bahis yapılmadı veya yedildi, halveti sahiye Boşadı onu. Bu mut'a vaciptir. Koca onu verecek, zorunlu. Şimdi Kerhi diyor ki kocanın hale, halinin itibara alınma meselesi müstahap olan mut'adadır. Buradaki konu ise vacip olandır. Burada kocanın hali değil, kadının hali itibara alınacak demek istiyor herhalde. Fil mut'atil müstahabbati, emma fil mut'atil vacibati yu'tberu haluha kadının hali itibara alınır. Neden? Li'enneha khalafun an mehril misli. Gerekçesi kuvvetlidir. Li'enneha çünkü mut'a nedir? Khalafun an mehril misli. Mehri misilden kaleftir. Öyle midir hakikaten? Evet, öyledir. Çünkü akitte mehir cikredilmez veya nefyedilir. Kablet <gülüyor> dukul ve halveti sahiha ee, Estağfurullah. Dukul olduktan sonra onu boşayacak olsa veya ölüm olacak olsa ne gerekiyordu? Mehr-i misil. Duhul olmadan boşayacak olsa mut'a. Demek ki mut'a halefi? Mehr-i misilin halefidir. Madem ki diyor kerhi mut'a din, halefidir ve fil mehrilmiş del el muhteber haluha mehrimişinle ittifakla kadının hali muteber değil mi evet öyleyse fekeza halefuhu halefi olan mut'ada da vacip olan mut'ada demek istiyor ne itibara alınmalıdır kadının hali itibara alınmalıdır erkeğin halinin itibara alınması meselesi müstahap olan mut'adadır vacip olanla değil kema fil muhit ve fil mudmarat. Muzmarat da şöyle diyor: Az asapu, en sahi olan görüş budur. Ve qalil qasafu qasaf diyor ki, yurtebar o halu huma. Bu kadar tartışmaya gerek yok. Hem kocanın hem karının ikisinin hali itibara alınır ve ortası bulunur diyor. Refit tebīn wa al kawleşbuhu bil uygun olan görüşte budur diyor tebīnul hikayekta. Kemā kul nitekim nafaka bahsinde, nafaka konusunda hem koca hem kadının hali itibara alınarak konumu itibara alınarak nafaka takdir edilir. Neden? Lianna çünkü muta la utubra bi vahdehu. Sadece tek başına kocanın hali itibara alınarak takdir edilecek olsa ne olur? Lesevveyna beyne şerifeti vel vaziyati fil muta. Muta'kunun konusunda şerife toplum içerisinde saygınlığı olan bir kadınla vazia toplum içerisinde saygınlığı pek olmayan bir kadın arasını eşit kılmış olursunuz. Ne demektir bu? Her ikisinin kocasının fakir olduğunu düşünün. Her ikisinin kocasının yani toplum şerife olan kat uzatmayayım onu. Şerifi olan kadınla vazia olan kadının kocası fakir. Böyle durum tahakkuk ettiğinde boşanmaları durumunda Kocanın halini itibara alırsanız, şerife olan kadın da aynısını alacak, vaziyetli olan kadın da aynısını alacak. Bu doğru bir şey değildir diyor. Yani halam o bered bi halhi wahte ul esvina beyne şerifeti ve vaziyeti fil mut ati mutaq konusunda, özellikle gayrimarufin beyne naz bu insanlar arasında örf olmuş bir şey değil. Bel ho hatta bu inkar edilen bir şeydi, kabul edilmeyen bir şeydir. Wa il fetwa da bu görüşü üzeredir. <gülüyor> yani hem karının hem kocanın kişininki itibarı alınır kemafil bahri naklen anil velvaliciyye وعنده ثلاثه diğer 3 mezhep imamına göre el muta yuqaddiruhu el hakim muta hay hakim takdir eder burada kalabilir.